Evet sorular inşallah alacağız. Sor, sorulmuş. İlah, i̇lah ne demektir? E, Tabuk hakkında çok ıstılahi tanım var yani. Herkes farklı farklı önce bu kelime nereden gelmiş onu anlatmışlar demişler ki Allah kelimesinden türemiş bir kelimedir. Ama genel olarak ilah kendisine hak olsun, mabut hak olsun, batıl olsun, kendine ibadet eden her şeyi genel alınır. Yani hatta Taberi Muhammed bin Atva bu tanımı naklediyorlar. İcmalar naklediyorlar bu tanım üzere. İster hak olsun, ister batıl olsun. Yani neyi kastediyorlar? Adam Allah'tan başkasına kurban kestiğinde, o kurban kestiği merci, Allah gibi ibadet eden bir merci olmayacak tabii ki. Allah'tan başka ibadeti ibadete müstehap olan bir merci yok. İster hak olan ilaha, ister batıl olan, sahte bir ilaha, ibadeti sarf etmiş olsun, ibadetin sarf edilmiş olduğu mercinin adıdır ilah. Evet başka bir soru sormuşlar, MSN ve bunun gibi diğer internette açılan hesapların hükmü nedir? Bunları kabul etmek doğru mudur? Bunları tahrip etmek nasıl olur? Tabi burada hani zaten kastedilen şey şu, hepimizin bildiği, MSN açarken, Facebook millet açarken, Skype kullanırken, buna benzer ortamların her birinde e, bazı küfür anlaşmalar var, e, şey üzerinde yazılı olan hesabı açarken bize kabul ediyorum diye kabullendirdikleri, imza attırdıkları yerler var. Dolayısıyla bunlar önce şu noktaya bakılması gerekir. Bu anlaşmalardaki maddeler açık mı? Yani küfre delaleti açık mı mesela? Yani çıkan anlaşmazlıklarda bu buna evet diyen adamın olduğu ülkedeki mahkemeler yetkilidir. O mahkemeler davaya bakacaktır gibi genel ifadeler bizim tagutun hükmünü irade ettiğimize, tagutun hükmüne rıza gösterdiğimize haşa delalet eden açık lafızlar değildir. Çünkü İslam fakihleri Yazılı, küfür olan yazılı anlaşmalarda tekfiri üç tane esas üzerine bina etmişler. Birincisi anlaşma maddesi açık olacak. Küfür olan lafız çok açık, sarih olacak. İhtimal taşımayacak. İkincisi yapılan anlaşma geçerli bir anlaşma olacak. Onu da birazdan izah edeceğim inşallah. Üçüncüsü atılan imza sarih olacak. Yazılan kabul ediyorum yazı da sarih olacak. Yani ihtimal gene bünyesinde barındırmayacak. O yüzden biz bu meseleden Müslümanları sakındırmak, bu konunun ilmini öğretmekle beraber aşırı tekfircilerin bu konuda saptıkları aşırılıklara sapmıyoruz. Sadece gücümüz yettiği kadar şeriattan mükellef olduğumuzda ne yapmaya gayret ediyoruz? Batıl olan, küfür olan şeylerden. Ki o küfür tabii ki birazdan edeceğiz. Eğer anlatacağımız suret üzere olsa sahibini dinler de çıkartabilir. Ama dediğimiz gibi mesele tafsilatlı birçok maddenin konuşulması gereken bir meseledir. Dolayısıyla bunlar e, her biri tek tek uzun uzun irdelenmesi lazım. Burada da şimdi benim ona ayrı özel bir ders yapmam lazım. Ben kısa genel anlatacağım inşallah. O yüzden hani bazen meramızı izah ederken eksik sözler kullanabiliriz. Sadece soruların cevaplarını dinleyen arkadaşların bize karşı hüsnüzan ve temiz bir kalple sorularımızı dinlemesi lazım. Yani yoksa meselelerin her birinin ilmi, tafsilatı var. Tek tek her birini açmamız lazım. Öncelikle madde sarih olacak, açık olacak. Madde sarih değilse zaten böyle bir anlaşmayı imzalamak zaten kişiyi dinden çıkartacak bir küfür haline gelmez. İkincisi anlaşma sarih değilse. Mesela Google'dan bir ürün aldınız resmi Türkiye sorumlusundan. Google mesela yaptık bunu, bazı arkadaşlar yaptılar. Google'dan ürün talep ettiler, dediler ki orada madde açıktı. Anlaşmazlık anında Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'ne muhakeme olmayı kabul etmiştir. Bu ürünü satın alan kişi ve vereceği hükmede rıza göstermiştir diye açık bir ibare koymuşlar. Biz de dedik ki biz bunu kabul etmiyoruz, siz bizi isterseniz verin, kaçmıyoruz bir yere buradayız ama biz sizi şikayet etmeyiz. Onlar dediler ürünümüzü geri gönderin Paranızı iade edelim Ürünü geri aldılar parayı da iade ettiler Bu açık bir anlaşma Yani karşıda bir muhatap var Ve biz de burada bir muhatabız Karşılıklı anlaşma yapıyoruz Üçüncü bir anlaşma şekli var Bugün sahte yazılım olan programları kullanmak Oralarda buna benzer lafızlar Gene Müslüman ne yapacak Bu meseleyi bilen Müslüman Birçok adamın bundan haberi yok mesela. Vakayı bilmiyorlar Biz şimdi vakayı bilen Müslümanlardan konuşuyoruz bu gibi programları ne yapacaklar? Tahrif edecekler. Tahrif programlarında maddeyi değiştirip hüküm yalnızca Allah'ın da yazabiliyorsun. Çünkü bu anlaşma açık bir anlaşma değil. Karşıda şirkete zaten bir anlaşma metni gitmiyor. Anlatabildim mi? Burada zaten geçerli bir anlaşma yok. Üçüncüsü oradaki kabul ediyorum lafzını da tahrif edebiliyorsunuz. Hani imza açık olacaktı, kabul ediyorum lafzı açık olacaktı. Ne yapabiliyorsunuz? Kabul etmiyorum yazıp tıklayıp gene programı yükleyebiliyorsunuz. Özellikle iki tane program var. I-Edit ve Kustama denen iki tane programla bu yapılabiliyor. Tabi bazı yazılımlar buna da izin vermiyor. O programlar onları da yapamıyor. Onda kardeşler Google Chrome üzerinden bir yol yöntem buldular. Ee, Allah'a hamdü senalar olsun. Ee, kardeşler ilk söyledikleri zaman ve maddede açık küfre delalet edince biz demiştik ki Allah için az bir meta karşılığında ahiretinizi satmayın. Allah hamdolsun kardeşlere... Dedik kim Allah'tan korkarsa Allah çıkış yaratır. Bir sabredin arayın dedik. Allah onlara Google Chrome üzerinden bir program açığı gösterdi. Elhamdülillah. Kimsenin bilmediği ve maddeyi tahrif edip ürünü satın alabildiler. Allah'ımdü senallahu aleyhi ve O inşallah en yakın zamanda siteye konulacak. Nasıl yapıldığına dair görüntülü resimlerle anlatımı inşallah izah edilecek. Dediğimiz gibi mesele tafsilatlıdır. Mesele bilen Müslümanlar ne yapsınlar? Allah'tan korkup bu meseleden sakınsınlar. Başka bir soru. Kitaplarımızı ve derslerimizi dinlediklerini beyan ediyorlar. E, buralarda kapalı meseleler olduğunu, açılması gerektiğini söylemişler. Muhakemede savunmak caiz midir? Bir Müslümanın tağutun önünde, tağut hakimin karşısında kendisine atılan iftirayı, töhmeti üzerinden def etmesini biz aşırıların yaptığı gibi küfür saymıyoruz. Bizim selefimiz de böyle saymamış. Bizim geçmiş fakihlerimiz de böyle saymamışlar. Az önce derste anlattığımız gibi e, alimlerin mutlak sözlerinden ki alimlerin sözleri hiçbir zaman Allah'ın dinde hüccet değildir. Hüccet Allah ve Resulünün söylediğidir. Alim sözünden insan tekfir ederse insanlar alim sözünden birileri de şirki İslam yaparlar. İki metotta batıldır iki metottan da beriz Allah hamdü senalar olsun. Ne alimlerin sözleriyle şirklere İslam diyoruz ne de alimlerin sözleriyle Allah ve Resulünün küfür demediğine küfür diyoruz. Peki meseleyi nasıl halletmiş e, fakihler? Çünkü sorunun devamında Yusuf Aleyhisselam'ın ne alakası var demiş soruyu yazan arkadaş burada. Yusuf Aleyhisselam'ın alakası şudur arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam'a zina iftirası atılmıştır. Bugün her bir Müslüman'a da zina iftirası, hırsızlık iftirası, buna benzer Müslümanı lekeleyecek, karalayacak iftiralar atılabilir. Yusuf Aleyhisselam'a zina iftirası atıldığı zaman Yusuf dedi ki: "Kaleh ye ravetni an nafsi." ''O bende murad istedi ve şehide şahidun min ehliha.'' Ehlinden bir şahitle şahitlik etti ve dedi ki gömleği arkadan yırtıldıysa Yusuf doğru söylüyor, önden yırtıldıysa kadın doğru söylüyor. Bir de baktılar ki gömlek ne olmuş? Arkadan yırtılmış. Dolayısıyla da Yusuf'un doğru olduğuna ne yaptılar? Bildiler ve gördüler. Ama Yusuf'un lehine mi hükmettiler? Yok. Gene Yusuf'u hapse hükmettiler, Yusuf'u hapsettiler. Çünkü dediler ki insanlara kadın zina istemiş Yusuf şey bu sefer emir'in karısıdır azizin karısıdır kötü bir akıbet olacaktı. Ne yaptılar bu sefer? Yusuf'un hapsine hükmetle diyeceksiniz meseleyle alakası ne? Meseleyle alakası şu. Vaşahide şahidun min ehliha. Ahelinden bir şahit şahitlik etti lafzı için İbn Abbas gibi sahabenin büyüğü müfessir-ül Kur'an, Mücahit Ata hak gibi onun önde gelen tabinin büyük talebeleri demişler ki va hakeme hakimon min ehliha. Ehlinden bir hakim de hükmetti demişler. Bu da gösteriyor ki oradaki kadiye vaka nedir? Sadece mücerret bir tahkik değil. Orada bir muhakeme söz konusudur. Haşa aşırıların bize iftira ettiği yalanlarla demiyoruz ki Yusuf tağuta muhakeme olmuştur. Bu apaçık bir iftiradır. Allah subhanahu wa ta'ala e, yalancıların ve doğruların sadıkların kimler olduğunu en iyi bilendir. Sözler sihirdir. Sözlerle insanlar oynayabilirler. Yusuf Tağut'tan hüküm talep etmemiştir. Allah'a hamdolsun. Ama Tağut'un Müslümana zulmederken, iftira ve zulm, e, haksızlık yaparken, Müslüman'ın yapmadığı bir şey, ben yapmadım diye kendini savunması ve üzerindeki töhmeti atması ne değildir? Açık, sarih birilerinin algıladığı, anladığı gibi küfür değildir. Bu bizim anlayışımız değildir. Dediğim gibi İmam Şevkani bu ayeti yorumlarken diyor ki, Allah burada şahitliği Hükmü şahitlik diye isimlendirdi diyor. Apaçık bir ifadeyle ile Kadir adlı tefsirinde Allah burada hükmü şahitlik diye isimlendirdi aynı şekilde İmam maveddi de tefsirinde noktatı ve adlı tefsirinde Allah kendisine rahmet etsin o da bu ayetin tefsiri için diyor ki ve şehde Şhidummin ehlie ve hakkem hakimmin ehlie ehlininde bir hakim hükmetti liennehu hukmun neyse bir şehadetin. Çünkü bu hükümdü, şahitlik değildi. Çünkü İbn-i Teymiye'nin Mecmuatül Feteva'da dediği gibi hüküm, şahit ve buna benzer lafızlar tek bir manada kullanılmıştır. Ve sahabe bu anlayışı icma etmiştir diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Peygamber sahabeyi bu anlayış üzere bıraktı diyorlar. Dolayısıyla oradaki şahitlik, oradaki hüküm nedir kardeşler? Olayın kadiye olduğunu, ortada bir muhakemenin devam ettiğini gösterir. Dolayısıyla Müslümanın tağut karşısında tağutun hükmüne rıza göstermeden onun hükmünün batıllığına itikat ederek müşrik bir beldede mustazaf zayıf olması sebebiyle hicret edeceği bir beldesinin mümkün olmaması sebebiyle ne yapmasıdır? Müslümanın e, aynı şekilde hakkını savunarak ben bu bir suçu işlemedim deyip sadece tahkiki yapıp tespiti yapıp ondan sonra çıkıp gitmesidir oradan artık onlar zaten verecekleri kararı vereceklerdir. Orası bir küfür meclisidir. Dediğimiz gibi bizim selefimiz de meseleyi böyle anlamışlar. Dediğimiz gibi mahkeme konusuna dair konuşan insanların çoğu ne mahkemenin lugavi tanımını bilirler, ne ıstılahi tanımını bilirler, ne de fakihlerin bu meseleyi şerh eden, izah eden lafızlarının tamamını, değil bir kısmını, tamamını ihata eden bir ilme, kapsayan bir ilme sahip değildirler. En büyük zulüm de Allah ve Resulü adına İnsanın cahil olduğu bir şey konuşmasıdır. Böyle pis bir akıbetten, şirkten daha büyük olan böyle pis bir bidattan ve sapıklıktan Allah'a sığınırım. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Evet. Kardeşim biri nasihat istemiş bizden. Demiş ben geçen yıl üniversiteyi bitirdim. Öğretmenlik bölümünü 8 ay önce de sizin vesilenizle tevhid öğrendim. Allah'ım hamdolsun bir kişiyi bizim elimizde ateşten kurtarmış. Allah'a, Allah Müslümanlık nasip etti elhamdülillah. Ailemin zoruyla KPSS sınavına girdim ama öğretmen olmamak için ders çalışmamıştım. Sonuçta kazanamadım. Allah'a icrinini versin. Çok tepki gösterdiler. Bu yılda kazanana kadar tepkileri devam edecek. Ben ise tevhid öğrendikten sonra o cahiliye dönmek istemiyorum. Tavgut'un okullarında öğretmenlik yapmak istemiyorum. Ve bunu ailemin vereceği tepkiden dolayı onlara da söyleyemedim. Onlara tamam KPSS'ye çalışacağım dedim. Geçen yıl kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yaratır. Talak suresi 2. ayeti e, okuyup çalışmamıştım demiş. Ama bu yıl alemin tepkisi yüzünden KPS'ye çalışmaya başladım. Ne yapmam konusunda bana nasihat verir yol gösterirseniz çok mutlu olurum. Öncelikle dinini izhar etmek en büyük maslahattır. Velev seni öldürseler, velev seni dövseler, velev seni e, katletseler dahi bu senin için bir şereftir, izzettir. Rabbim Allah'tır dediğin için sen öldürülmüş olursun. Ruhsatlara değil azametlere yapışmak gerekir. Bu kardeşi yapabileceğimiz nasihat budur. Yazdığın ayet doğrudur, Allah'ın sözüdür. Kim Allah'tan korkas, Allah bir çıkış yaratır. Senin Allah'tan çıkış yaratman, Allah'ın sana bir çıkış yaratması önce senin Allah'ın emrine uymandan geçer, Allah'ın emrine uymayı izhar etmenden geçer. Dolayısıyla önce üniversiteyi bırakacaksın. Önce diyeceksin, bu benim dinim, bu küfürdür. Ben buna inanmıyorum. Beni öldürseniz, kafamı kesseniz, kanımı akıtsanız ben Allah ve Resulü küfür dediği bir şeyi yapmam. Diyeceksin, dinini ortaya koyacaksın. En son bu kafayı yemiş deli deyip seni kendi haline bırakacaklar. Böylelikle de Allah sana çıkış, çıkış yaratmış olacak. Evet. Allah yardım etsin. Kardeşimize dua edelim. Ve benzeri bütün sıkıntısı olan Müslümanların Allah sıkıntısını gidersin. Soru din ile alay edildiğinde oradan gitmemek tamamıyla küfür müdür? Şimdi yani öncelikle küfre rıza göstermek, küfürdür, icma vardır. Bunlar genel lafızlar, genel kaideler, genel kurallardır. Küfre Allah ve Resulü ile dinle alay etmek de farklı şekillerde olabilir. Bunlar da zaten uzun uzun alimlerin konuştuğu şeylerdir. Ama mücerret olarak küfür konuşulan bir mecliste oturmak kesin mutlak olarak küfür müdür? Bugünkü aşırıların anladığı gibi anlayan seleften kimse görmedik. Çünkü İbni Kesin'in tefsirine bakarsalar Nisa suresi 140. ayetin tefsirindeki küfre rızak küfürdür den konuşan bir ayette. Gene En'am suresi ayet numarasını unuttum bilen varsa hatırlatsın. En'am suresindeki ancak onlardan korkma haliniz müstesna. O Allah'ın ve Resulünün yalanlandığı meclislerde onlarla beraber oturmayın gibi benzeri bir emrin olduğu bir ayette onlardan korkma haliniz müstesna diye söylemişler. Müfessirlerin birçoğu diyorlar ki En'am suresindeki bu ayet Nisan suresindeki 140. ayetle nes olunmuştur diyorlar. Ama selef bunda ihtilaf etmişler. Diğer görüş İbn Kesir seleften naklediyor. Sahabe ihtilaf etmiş, tabiğin ihtilaf etmiş. Diğer görüşe göre nes olunmamış O o vakyanın fetvası bu bu vakyanın fetvası. Bu ne demek? Mekke gibi Müslümanların zayıf dinini izhar edemedikleri, dinini izhar ettiklerinde mallarına ve canlarına zarar geleceği gibi durumlarda vakıyalarda Müslüman her zaman dinini izhar etmekle mükellef değildir. İmanın en zayıf yeri neresidir? Kalple buğz edip nefret etmektir. Ki bu da nedir? İmanın en zayıf e, halkasıdır. Aleyhissalatü vesselamın söylediği gibi. Ama peygamber onu iman diye isimlendirmiş. Yani adam oradadır, izhar etmedi diye kafir olmaz. Anlaşıldı mı inşallah? Adam orada bunu tuttu diye. Sonuç itibariyle onun küfür olduğunu biliyorsa, sonuç itibariyle, onun küfür olmasıyla beraber buna rıza göstermiyorsa, bundan bu edip nefret ediyorsa, hatta gücü yettiği bir şekilde ondan uzaklaşmaya, kaçmaya gayret ediyor, kaçamıyorsa ve benzeri. Yani bu mesele tabii dediğimiz gibi vaki olarak e, İslam kadılarının, şer'i kadınların bir adamın küfüne hükmedeceği zaman konuşacakları tafsilatlı meseleler. Yani bugün ilim bu gibi meselelerle talep edilmez. Müslümanlara acizane nasihatimiz. İlim bu gibi derin meselelerle tartışmakla Derin meselelerle konuşmakla ne yapılmaz? Elde edilmez. Küfre rıza küfürdür. Ümmet icma etmiştir. Ama küfre rıza hangi suvarlarda, hangi boyutlarda tahakkuk eder? Bunlar derin tafsili, ilmi meselelerdir. Bunları ise anlatmaya beş dakikada benim gücüm yetmez. Hakkını helal etsin soruyor, soran kardeşim. Mesela demiş şehirler arası otobüste olmak ve korkmak, inememek, uçakta olmak, adam şey yapıyor. Mes misalen yani. Yani bunlar yerinde. Her bir vaka en bak şehri hükmünü ayrı konuşacağız. Yani tek bir hüküm belirleyip her vaka aynıdır demek zaten bidatçıların usulündendir. Sünnet sahiplerinin usulünden değildir kardeşler. Kelimeyi i Tevhid'in şartı olan ilim neleri kapsar? Mesela sünnetin varlığını kapsar mı? Sünneti müşrikken bile duymamış birisi için. kelimeyi i Tevhid'in şartları e şartlarından olan ilim neleri kapsar? Kur'an ve sünnette açıkça beyan edilen hükümleri gücü yettiği kadar talim etmesiyle başlar. Dinin tamamı asıldır güzel kardeşlerim. Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah'ın dediği gibi dinin tamamı asıldır. En ince furusuna kadar, ayrıntısına detayına kadar. Ama insan her şeyi bilemez. Önce neyle İslam'a girer? Şirki, terk etmek ve Allah'ın Kur'an'da açıkça küfrüne hükmettiği kafirlere kafir demekle. Bu kapıdan girdikten sonra geri kalan kısımlar nedir? Artık öğrendikçe teslim olması gereken, öğrendikçe iman etmesi gereken meselelerdir. Eğer böyle olmazsa, adam mesela şirki terk etti, müşrikleri tekfir etti, sonra geldi namazı kabul etti, orucu dedi ki ben hacim vacipliğini kabul etmiyorum mesela. Onun ilmi ona ulaştı, bu adam gene kafir olur. Yani bu kadar kapıdan girmesi, bu kadar şey tasdik etmesi onu burada ne yapmaz? Mazur kılmaz kılmaz. İlim talebi engelli koşu yarışına benzer. Engelli koşu yarışı gibidir. Yani üç tane, dört tane, beş tane engel geçmekle ne olmaz? Yarış kazanılmış zannedilmez. Müslüman olarak ölene kadar insana memur olan şey teslimiyettir kardeşler. Sünnetin varlığı ise sünnet vahyin teşhidinin zaten ikinci kaynağıdır. Sünnetin hükümleriyle Kur'an'ın hükümleri zaten çelişmez. Aynı şeyler zaten Kur'an ve sünnet dediğiniz yazılı şeyler... Ta dördüncü halifenin döneminde ne yapılmıştır? O zaman insanların eline, avamın eline verilmiştir. Üç dönem zaten insanlara verilmedi bunlar. Ağızdan ağza anlatıldı bunlar. Ayrımı yoktu ki Kur'an'da olan sünneti olan. Diyordular peygamber böyle dedi, böyle dedi. Üç asır boyunca böyle gitti. Osman'ın döneminde sadece basılıyor ve valilere birer tane Kur'an nüskası gönderiliyor. Ömer İbni Abdülaziz döneminde de emrediyor hadisler tedvin edilip toparlanıyor. Yani bunların kitabeye dökülmesi belli bir zaman sonra. Şimdi Kur'an'ın matbu halidir diye. Adam Kur'an'daki bir ayeti inkar edince kafir olacak. Sünnette açık, sarih kat'i olan bir şey inkar edince Müslüman kalacak. Böyle bir ayrım sahabenin katında yoktu. Bugünkülerin pis bidatlarından bir bidattır gene. Dolayısıyla sünnetin veya Kur'an'ın hükmü Allah'ın dininde aynıdır. Çünkü ikisi de zaten Allah'ın teşrisidir. İkisi de Allah'ın teşrisidir. Biri peygamberin sözüdür. Biri Allah Celle Celaluhu'nun sözüdür kardeşim. Neden İslam'ın şartları deniyor? Buradaki şartın anlamı farklı mı? Yani oruç da bir şart fakat oruç tutmayan kafir olmuyor. Aynı şekilde imanın şartlarını nasıl ayıracağız? Meleklere iman gibi bu ilim şartının içinde midir? Gene arkadaşın sorduğu bu soru tafsili bir soru. Çünkü İslam'ın şartları veya imanın şartları derken zaten adam başlığa sıkıştırmış fıkı. Zaten bunları yazan fakihler Allah hepsinden razı olsun. fıkı nereye sıkıştırmış? İlk kelimeye sıkıştırmış. İslam'ın şartı diyor zaten o yüzden İslam'ın her terk edilen İslam küfür sayılmıyor. Ama imanın şartı dediği şeyi terk eden tekfir ediliyor. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? İmanın tanımıyla İslam'ın tanımı zaten Selef'in yanında ayrı değil. Selef'in fıkıh kelimelerin içerisinde. E bizim önümüzde bir şeyhımız olmadığı için meseleleri bize anlatan ne oluyor maalesef? Her önüne kitap alıp e, yazılan üç beş tane nusrayı okuyan arkadaş Allah ve Resul adına konuşmaya başlıyor. Fesat da buradan başlıyor zaten. Allah bizi afiyette kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala bizi bu konuda hakkı ulaştırsın. Başka bir soruda da ile ilgili hadisler ve sıhhat derecelerini merak ediyoruz demişler. İstihare peygamberin sahih sünnetlerinden bir sünnettir. E, Hil ve akt olan insanlar buna ittifak etmiştir. Ama istiharenin bugünkü yapılış şekli bidattır. Yani peygamber böyle bir istihare yapmamış. Nasıl yapılıyor bugün? Tasavvuf çevresinde yaygın olduğu üzere işte iki rekat namaz kılıyorsun özel istihare namazı uyumadan önce. Sonra işte hiçbir şey konuşmadan yatağa giriyorsun. Sonra bir rüya görüyorsun. Kırmızı görürsen kötü yeşil görürsen iyi. Ya bunlar hepsi sonrakilerin pisliklerinden bidatlandır. İstihare özet olarak duadır. Bir işi yapmaya azmettiğin zaman azmettiğin karar verdiğin zaman yaparsın. Allah onun sonucunu hayra çıkarsın, şerre çıkarmasın diye. Anlaşıldı mı kardeşler burası? Bir şey yapmaya azmettiğin zaman istihare edersin ve dua edersin. Özel istihare namazı diye bir namaz yoktur. O normal kıldığımız iki rekat nafilenin ardına yapabiliriz bunu. Yani akşam namazının sünnetini kıldın. Bu nafiledir farzın dışında. Ne yaparsın? oturu istihare duasını yaparsın. Allah'ın onun hayra çıkarmasını beklersin. Rüya görmek şart değil. Ama rüya salih rüya Vahiden bir parça mıdır? Evet. Peygamber söylüyor aleyhissalatü vesselam. Salih rüya bir parçadır. Ama salih rüyayı önüne gelen herkes ayıramaz. Şeytani mi, salih mi rüya olduğunu cahiller ayıramazlar. Sofi cahiller o yüzden her rüyasına gelen şeytanı Allah zannedip şeytandan vahiy aldılar. Zannettiler ki Allah onlarla konuşuyor. Niye? Ayırt edemiyorlar ki hak rüyayla batır rüyanın arasında. O yüzden bu kapının inşallah e, içine girmeyin ki e, bir sıkıntı yani batıl sonuçlar cahillerin kafasında açılmasın inşallah. Yeni bir kardeş demiş ki canlı yayın bizde açılmıyor. Canlı yayın açılmamasının sebebi burada yeri gelmişken özrü beyan edelim. Teknik, teknik bir sorun oldu. Yayın biraz geç başladı. hafta inşallah belirttiğimiz saatte başlamak üzere inşallah buradan beyanatını açıklamasını verelim inşallah. Ama dersin kaydı geç de olsa kardeşlerimize sunuldu. O yüzden haklarını helal etsinler. Belki girip çıkan kardeşlerimiz oldu ders yapılamayacak zannederek. Onlardan da özür diliyoruz. Herkes hakkını helal etsin. Hafta inşallah böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacağız. Sorum demiş. Cuma namazı Allah takdir edersin inşallah tabii ki. Cuma namazı ne zaman kılınmaz ne zaman kılınır deliliyle izah ederseniz sevinirim demiş. Cuma namazı şartları noktasında alimlerin uzun uzun konuştuğu namazlardan bir tanesidir. Üç tane kısmı ayrılır. Sıhhat şartı, vücubiyet şartı, kemaliyet şartları olmak üzere ve her birinde beşer, on er, 11'er alt başlık açılmış ve her birinde tek tek delillerle tartışmışlar. O yüzden böyle geniş bir soruya güzel kardeşlerimizden Allah için rica ediyoruz ki 2 dakikada cevap vermemizi beklemesinler. Biz vakamızın sadece fetvasını verip geçiyoruz. Cuma namazıyla alakalı da e, tavsili cevaplar e, yapılan e, fetvalar var. Fetvalar bölümünde e, kısmen açılmış. Delillerinin kısmen izah edildiği noktalar var. Oraya müracaat ederseler seviniriz. Ama vakamıza gelince biz bu vakıalarda Müslümanların güç olmadığı, Müslümanların müşriklerin arasında mustazaf olduğu yerlerde Cuma'nın Müslümanlara vacip olmadığını, bu vacibin bu engel özür sebebiyle Müslümanlardan düştüğüne inanıyoruz. Kardeş, bir kardeşlerden biri bir sorun sor, bir soru sormuş. Kitapların çevirilerinin sıhatini sormuş. Acaba almak istediğim kitapların kısaca listesini yazsam çevirilerinin sıhhatleri hakkında bilgi verir misiniz kısaca demiş. İzleyenler İmam Şatibi El muvaffakat izleyenlerin e, tercümeleri Arapçada uzman olan insanlar tarafından yapılmakta. Bunu okuduğum için yani bu kitabı iyi bildiğim için söylüyorum. Bu kitapta da e, çok fazla böyle e, insanı saptıracak Gerçekten yanlış sonuçlara çıkartacak açık tercüme hatalarını bilmiyoruz. Pınar yayınlarının İbnül Kayyum İlamül Muvakkin ki bütün Müslümanlara tavsiye ediyoruz bu kitabı. Herkes alsın kütüphanesine koysun. İlamül Muvakkin imza atanlara uyarılar demektir. İmza atanlara uyarılar manasına gelir. İbnül Kayyum Rahimallah Allah adına konuşan müftülere yazmış bu kitabı. Elhamdülillah çok kıymetli bir eser Türkçe'ye tercüme edildi. Bütün kardeşlere de bunu kütüphanelerine koymalarını tavsiye ediyoruz. Yani tamamını Türkçeden okumak mümkün olmadı. Ben, Arapçasından okumuştum ben. Ama İlam-ül e, Türkçe şöyle kısaca bakmak fırsat oldu içerisine indeksine. Genel olarak iyi olacağını zannediyoruz. Çünkü bu yayın evi bu konularda e, kısmen de olsa doğru tercümeler yapmaya gayret ediyor. Ama tabii ki mutlak doğru olarak bakmaya gerek yok. Eğer İslam'ın asıllarına ters bir nakil görürsek onu da Arapça aslında dönüp araştırıp bakabiliriz. İbni Hacer'in Metalibül Aliye Ocak yayınlarından yani Baya bir liste yazmış kardeş de bunların her birini tek tek tahkik etmek lazım. Dediğim usulle yaklaşmak lazım. Alıp bu kitapları okuyun. Bunlar faydalı, güzel kitaplar. Ama bu kitaplarda nakilleri değerlendirirken, irdelerken ne yapmak gerekir? Ee, eğer İslam'ın asıllarına muhalif bir söz görülürse bilenlere sormak, onlardan yardım almak gerekir. Özet olarak da bunu söyleyebiliriz inşallah. İnşallah bu haftalık bunun eğitimini Allah nasip ederse inşallah haftaya devam ederiz kaldığımız yerden. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve şadu ve la ilahe illa en testağfurullah ve tövbeylek.